Merhabalar İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, geçtiğimiz haftadan devam ettiğimiz bir e, konuğumuz ve konumuz var. Meyda Yeyenoğlu ile e, yenilerde e, Macmillan yayınlarından çıkan İslam Migrancy and Hospitality in Europe kitabı çerçevesinde e, konuşuyoruz. E, Meydacığım yeniden hoş geldiniz hoş bulduk. programımıza. E, geçen hafta otonom e, kavramında kalmıştık. Ve e, ben de tam şey e, şunu söyleyerek soru halinde size yöneltecek idim. E, otonom kavramı Türkiye'de bugün de hala e, hem kuruluş döneminde hem bugün gayet olumlu çağrışımlarla e, şey yapılan kullanılan bir kavram. Ama e, kitabınızda otonom olmanın e, o kadar da e, sevimli bir şey olmadığından bahsediyorsunuz. <gülüyor> Yani bireyin öznenin ötekiyle ilişkisi bağlamında otonomluğu ciddi bir sorun. Aslında bu konuştuğumuz... Biz, bizde birey dediğin autonomdur. otonomdur. Otonom olduğunda iyi bireydir. Ama hiçbirimiz birey olarak otonom değilizdir. Kendimizden i̇şte. menkul değilizdir. Kendi kendimize yeterli değilizdir. Her zaman için... Varlığımız bir başkasıyla, bir başkalıkla ilişki içindedir. İlişkisel bir varlık. İlişkisel varlık varlığı, e, olmak. Şimdi bu ilişkiselliği inkar edip bu yokmuşçasına kendimi varsaymak otonomluk varsayımı aslında. Bu biraz yani, da aydınlanma mantığı aslında. Aydınlanma mantığı tabii. Bir, bir çok bireyin öne, çık Doğrudan, aydınlanmada öne çıkan, aydınlanmada öne çıkan birey olma hali. E, şimdi daha etik bir Perspektiften baktığımızda etik politik diye şeyle ayrımla kullanayım. Yani birlikte kullanayım etikopolitik diyeyim. Açıdan baktığımızda otonom olmak ne demektir? Otonom olmak ilişkiselliğe dayalı olduğumuzu ve ilişkiselliğe bağımlı olduğumuzun inkarı. Evet. Çeşitli mekanizmalarla inkarı. Aslında bu kitaptaki ana fikirlerden bir tanesi de bütün e, bu gelişmelere rağmen uluslararası bu e, göçe ve bu göçmen dediğimiz, yabancı dediğimiz kişilerin, kültürlerin yıllardır birlikte Avrupalı, Avrupalı dediğimiz şeyle birlikte olmasına rağmen e, hala bunların orada yok sayılması, hala Avrupalı sayılmaması enteresan evet, Hala barbarlar. Hala barbarlar, dışarıdakiler, yabancılar işte ötekiler, acayipler vesaire vesaire bir, bir dizi şey var. Ee, olması e, e, olarak kurgulanması sayesinde Avrupa olmayan aslında hiçbir zaman olmamış bu hükümranlığını kendinden menkullüğünü otonomluğunu e, yeniden inşa etmeye çalışıyor. Bir dizi mekanizmalarla bunların en temeli bu mekanizmalardan en temeli tabii ki bu benim bu kitapta yeni Avrupa'daki yeni ırk düşüncesi evet. dediğim ırka ait belli düşünceler yani ırkçılığın yeni aldığı biçimleri anlatmak için yeni ırk düşüncesi diyorum Avrupa'ya çünkü ırkçılık dediğimizde çok yaygın bir şekilde biyolojik ırkçılık anlaşılıyor dolayısıyla kimlerin evet, yaptığına referans evet Evet. tek ırkçılık formu oymuş, formu gibi. oymuş gibi. Aslında tabii Hitler'in yaptığıyla bugün Müslümanlara yapılan arasında yani Yahudilerin Avrupa'da yaşadıklarıyla bugün Avrupa'daki yeni ırk düşüncesinin, yeni ırkçılık biçiminin enteresan bir ilişkisi var. Belki ona birazdan gelebiliriz. Dolayısıyla otonom olmayan Avrupa otonom olma mekanizmaları kurma yolunda. Otonomluğu aslında hiçbir zaman olmamış. Avrupa'nın hiçbir kimliğin otonomluğu. Buna göçmenlerle karşılaşma vesile oldu diyebiliriz o zaman herhalde değil mi? Yoksa bu zaten kaçınılmaz mıydı? Yani bir şekilde böyle bir e, şeye gidilecek miydi? E, otonom olmayı sorgulamayla beraber bir yandan otonom olmaya çalışma da aynı sürecin içinde. Çünkü tartışmada söz konusu değil mi şu an güncel olarak? Tabii ama şimdi bunu kaçınılmaz gibi kavramsallaştırırsak çok ciddi bir ile karşılaşacağız. O da şu, başka bir Avrupa mümkün mü sorusu benim burada sorduğum sorulardan bir tanesi de bu. Yeni bir Avrupa mümkün mü? Yeni bir Avrupa tahayyülü mümkün mü? Bu eğer bunu çok ontolojik bir şey e, olarak e, durum olarak varsayarsak ancak bu başkalığın ötekileştirilmesi, öte, ötekinin dışlanması ve hükümranlık yolu kaçınılmazdır dersek bir başka Avrupa ve benim demokratik Avrupa dediğim şeyin kurgulanması ve tahayyülü de imkansız olacak. Dolayısıyla mümkün. Ama bu böyle programını yazalım, reçetesini yazalım, politik programı nerede diyeceğimiz bir şey değil. Yine orada biraz Derrida'dan ben etkilenerekten hı hı. nasıl Türkçe'ye çevireceğimizi yine bilmiyorum. Democracy to come dediği Derida'nın gelecek demokrasi. Yani demokrasi gelmekte olan. gelmekte olan. Sonra Avrupa'da içinde Europe to come. Diye. Evet, Europe to come" yani Europe şudur dediğimizde. Hı kimliğini şu özelliklerde, şu veya bu özelliklerde fixlediğimizde, sabitleştirdiğimizde onu demokratik yapmıyoruz. Demokrasinin aslında e, demokratikliği hep gelecek olmasında hep bir önünün açıklığıda yani ulaşılabilir bir form değil ulaşılabilir ulaşılabilir veya da ulaşılamazdan çok önünün nihai yani olacak olması nihayet nihai e, olmamasında önünün kapatılmamasında fixlenmemesinde demokratik olmak demokrasi budur işte aldık nihayet eriştik dediğimizde aslında antidemokratik böyle şey inilen ve inilen bir tren evet, değil evet demokrasi o zaman tam bu noktada bu karşılaşma noktasında e, hospitality e, konukseverliği severliği evet. e, burada nasıl formülas füzyona koyabiliriz tam hı hı. E, bu otonominin e, bozulması açısından nasıl yorumlayabiliriz evet. biraz önce kendi aramızda konuşuyorduk bu Thomas Kenna'nın publicness kamusal alanda olma dediğimiz şeyden yani evde ev ev sahibiyimdir evin içindeyimdir kamuya çıktığımda kaçınılmaz olarak bir metafor olarak düşünelim evet. bunu. Kamuya çıktığımda kaçınılmaz olarak başkalarıyla karşılaşmak durumundayım ve kendimin, kendindenliğimin, neydi? Kendindenliğimin, kendiliğimin e, ve otonomluğun bozulmasıdır. Başkasıyla, yabancı olanla, farklı olanla, tanımadığımla karşılaşma. Sokak tekinsizdir. Evet, tekinsizdir ve dolayısıyla bozulmaya uğramamdır, kendi self, otonom kimliğimin kaçınılmaz olarak bozulmasıdır. Şimdi bu public nasıl bir metafor olarak düşünürsek konukseverlikte yine bu Derrida'nın önemli bir kavramı, benim çok o, işime yarayan bir kavram oldu açıkçası bu kitapta. Derrida'nın yaptığı bir ayrım var, koşullu ve koşulsuz konukseverlik. <gülüyor> evet. Konuksever olmak demek, ötekine evimi açmak demek. Bütün evi bir ülke, kültür vesaire, On, ulus devlet ve düşünürsek. Göçmenlik bağlamına da çok yerli yerine oturan bir çerçeve oluyor bu. Evimi açtığımda misafirime buyur hoş geldin, bana geldin dediğimde aslında... Konuk severlik yapmıyorum diyor Derida. Yani şunu yapıyorum. Koşullu bir konuk severlik bu. Benim evim. Benim me. evime benim hoş evim geldin. Diyorsun. Benim evim demekle bu evin kurallarını ben koydum diyorsun. Tabii. Bu kurallara uyduğun ölçüde buyurabilirsin. hükümran benim. Hükümran benim. Evin sahibi benim. Kendime sahip olan da benim. Self pozlaşırım. Evet. Her şey yerli yerinde. Bugün seni, sana konukseverlik gösterdiğim gibi yarın da göstermeyebilirim. Koşulluluğun şeyi. Göçmen için düşünürsek göçmenin uyması gereken kurallar var. Aynen. O zaman şimdi tacı. Aynen. Ve belli yasalarla bunun denetlenmesi aslında ilk ilk etapta hemen koşulun konması demek. Ama şöyle bir şey hayal edelim. Sınırları olmayan bir dünya. Bu gerçekleşebilir bir programdır diye söylemiyorum diyor deri de bunu. Bu gerçekleşmesi program değil ama etik ve politik bir şeyi düşünmemin koşulu bu. Koşulsuz konukseverliği düşünme, düşünmeliyim. Koşulsuz konukseverlik gelene buyur benim evim dememek. Kapı... Çünkü o zaman zaten gelen de yok. Olacak. Veya olsa bile yani. benim evime diyorsun. Evet, yani işte, hala ev sahipliğini e, elimde tutuyorum. Gelen misafir. Misafir ve ev sahibi ayrımı olduğu evet. sürece zaten işlemek. Hükümranlık yani şey. ilişkisi var. Ne zaman koşulsuz konukseverlik? Kapıyı açtığımda kapı olmadığında hatta Hı -hı. eşik olmadığında hatta birine hoş geldin demediğimde hatta gelenin adını dahi sormadığımda daha doğrusu evin sahibinin diyor kiracıya dönüştüğü, evin sahibinin de kiracıya dönüştüğü bir durumda ancak koşulsuz konukseverlik olabilir. Koşulsuz konukseverlik aslında o hükümranlığın da bittiği bir şeyi imliyor, gösterdiği evet. şey. Hükümranlık yok. Kimle kimin ilişki, tamamen açık bir ilişkiden bahsediyoruz. Şimdi bu mümkün mü? Bu mümkün ne, değil. değil e, henüzü de değil aslında henüzlüğü değil aslında bu Sistem. tamamen sınırların kalktığı bir dünya evet, eğer bu, göçmenlik ütopik. bağlamında ama şunu diyor şimdi yasa, biz konukseverliği yasalarla düşünürsek Kant'ın yaptığı gibi işte kozmopolitan yasa diye Kant'ın ilk yazılı kozmopolitanızın ve severliği yani dert edilmiş kişilerden biri Kant. Yasayla sınırladığında aslında konukseverlik yapmıyoruz. Koşulsuz konukseverliği tahayyül etmemiz sayesinde böyle bir etik politik e, dünyayı ve durumu ve ilişkiselliği varsaymamız sayesinde biz aynı demokraside olduğu gibi e, buna yaklaşabiliriz belki. Çıtayı oraya koymak. Çıtayı, yani Koşulsuz evet. konukseverliğe e, çıtayı koyup. Ona göre Evet. Hareket. Koşulsuz konukseverlik, bir konukseverlik programı çıkarmanın yolu ve şablonu değil elbette ki. Ama bu etik ve politik konumdan bu ilişkiye bakmak diye daha soyut bir şeyden bahsediyoruz. Şu anki durum o zaman Kant'ın yaklaşımına daha yakın. Tabii. Koşulları var. Tabii. Hala ve bir aydınlanma değil. Iı, evet. şeyindeyiz. Tabii. Bir davete davet eden konumunda daha çok. Davet mektubu gönderen hatta değil ha, mi? Tabii. Mesela en somut Pasaportu haliyle... Pasaport almak için. Pasaport ve vizede biz bunu görürüz. Davet tabii. eden Hı -hı. bir vatandaşa ihtiyacımız vardır hatta evet. karşı tarafta. Hı. Şu anki durum... Ama bu o, olacak, kesinlikle gerçekleşecek gibi bir şey değil. Aslında bunu düşünmek için bize bir yol. Ankara, evet, yani... yani koşullu konukseverliğin sınırlarını düşünmek için bir. Bir de ıı, çıtamız orada neyi... Iı, yani... Nasıl demokrasiyi nihai bir şekilde hedefleyemiyorsak her zaman ulaşılacak bir hedef olarak yaşamak durumundaysak imkansız olanı deneyimlemekten bahsediyor deride. Bu böyle bir şey. Evet, Biraz, yani, yani imkansız olan koşulsuz konukseverlik ama imkansız olanın ıı, deneyimlenmesi ıı, meselesi yani bir, bir etik politik ıı, şey var burada konum alış var. Peki tam da bu noktada e, şimdi az önce az önce miydi geçen programda mıydı, <gülüyor> e, karıştırıyorum artık e, Yahudi Müslümanlara karşı e, Avrupa'nın farklı ne derler uygulaması Yahut yaklaşımı e, dan bahsetmiştik e, zannediyorum e, Avrupa'nın Yahudilerle olan meselesi daha işte eski klasik e, ırkçılık, e, mantığıyla e, bağlanabilir. Ama Müslümanlarla ilgili mesele sizin de kitapta söylediğiniz gibi yeni bir ırkçılık formu. Hı hı. Çünkü biri içerideydi, kendi halkındandı, öyle tanımladığı bir gruba bunu uygulamıştı. Ama şimdi hı hı. barbarlara kendi e, evinde oturan, kendi evine misafir olarak i̇stila, gelen, gelip istila, istila eden, eden, evet yani misafir hı hı. diye gel, işçileri çağırmıştık, insanlar geldi evet. muhabbeti hı. gibi. Ee, dışarıdan gelen barbarların kalıcı hale gelmesine karşı bir e, ırkçılık söz konusu. Şimdi bu konusu. dışarısı içerisi falan çok karışıyor aslında ırkçılık ve yeni ırk düşüncesini dediğimizde Bir, e, bir kere e, bir kısa bir nokta söyleyip geçeceğim. Yani İslam'ın Avrupa'ya e, yüzyıllardır olan bir düşman olarak kurgulanması. Önceleri dışarıdaki düşmanken. Bu düşman sınır ötesindeki düşmanken, Viyana kapılarına dayanan ve vesaire. Ee, şimdi e, içeri girmiş, kendisini içeride göçmen olarak mu mutasyona uğratmış düşman. Bir İslam'la öyle bir ilişki var. Evet. Yani sürekli gelip onun hayaleti, İslam'ın hayaleti Avrupa'yı bir türlü terk etmiyor. Bir, bir boyut bu. Yani tarihsel olarak yepyeni oluşmuş bir şeyden bahsetmiyoruz düşmandan. O, tarihsel olarak kurgulanmış bir düşmanlıktan bahsediyoruz aslında dü İslam söz konusu olduğunda. Şimdi Yahudi meselesine gelince ee, doğru e, yalnız şey ayrımı biraz e, çok haklı olmayabilir. Yani e, e, Avrupa'nın Yahudiler söz konusu olduğunda yaptığı daha biyolojik ırkçılıktı. Şu an e, İslam göçmenlerle ilişkisinde daha kültürel ırkçılık e, biraz e, ayrım o kadar net olmayabilir. Yani Yahudilik konusundaki şey yani bunun en net örneklerinden bir tanesi e, Danimarka'daki karikatür krizinde evet. ki figürleri eğer biraz daha yakından incelerseniz o dönemde bütün Yahudi figürleri de çok benzer biçimde çizilmişti. <gülüyor> Büyük burunlar vesaire vesaire filan. Yani çok tipoloji olarak benzeyen şeyler. Dolayısıyla bir süreliklilik de var orada evet. enteresan bir şekilde. Fakat e, e, ilginç bir e, şey de kurulması var. Irkçılığın e, inkarı diye bakarsak bugün... Evet. İslam ve Müslüman göçmenlerle ilişkisinde bu ırkçılığın inkarında rol oynayan Yahudi soykırımı. Yahudi soykırımı Avrupa'da bugün kimsenin ağzını açamadığı müthiş bir suçluluk duygusu yaşadığı Avrupa'nın kirli tarihini konuşmaktan çekindiği bir şey tamam yüzlerce binlerce filmler yazar laf ama Avrupalı birey kendisini bu tarihin parçası olmamıştı olmuş olmaktan e, utanç duyan bir evet. şey olarak yaşıyor. Şimdi bu utanç duyma m, aynı zamanda e, Avrupa'nın kendisini ve ırkçılığını tek ırkçılık biçimi olarak Yahudi soykırımı olarak görmesiyle sonlanıyor. Evet. Şimdi tek ırkçılık biçimi olarak Yahudi soykırımını gördüğünüzde bunu son derece ayrıcalıklı kıldığınızda bütün ırkçılıklar arasında e, onca yıl ee, sömürgelerde yaşanmış ee, sömürgecilikle birlikte gelip, e, o, toprağın işgaliyle birlikte yaşanmış ırkçıların inkarına e, bir kere yol açıyor yani biz şöyle bir mekanizma işler hale geliyor Avrupa'da aman tanrım biz içimizdeki ve hatta bize benzere nasıl yaptık bu yapılamazdı yapılmamalıydı ve bizim işte en ırkçı olduğumuz veya tek ırkçı olduğumuz hal dendiğinde bütün diğer ırkçılık formları evet. sömürgelerdeki bugün içerideki Müslüman göçmenlerle ilişkisi inkar edilmesine bir zemin, meşruiyet, ö, meşruiyet zemini, zemini kurmuş oluyor. Bir asgari diyetini de ödemiş oluyor. Oradaki ırkçılıktan evet. duyduğu suçlulukla. Aynen. Bu da yeni ırkçılıklara, ırkçılıklara evet. karşı güçsüz kılıyor. Evet. De denilebilir. Ama bu asla kabul edilen bir şey değil mi? Yani Bunu böyle Breivik, söylediğini tabii. diye gösteriliyor biz tabii, değil. Tabii evet. tabii tabii. Breivik falan gibi figürler aslında çok önemli ve işe yarayan figürler evet. Avrupa'nın. Yani ırkçılığı bu kadar ekstrem ve sapkın düşünceleri taşıyanların veya sapkın düşüncelerden ibaret gördüğünüzde yaşanmakta olan çok daha yaygın. Liberal düzeyde hatta belli bir sol söylemede çok rahatlıkla hı. özellikle sol feminist söyleme bakarsanız kadınları başörtüsünün hı, baskıcı hı, evet, falan. evet, kurtarma filan dertleri bağlamında bakarsanız o tür ırkçıların inkarına çok güzel zemin tanımış oluyor. Brave, kim kabul edebilir ki Breivik'i onun gibi veya Danimarka'daki karikatürler Hayır zinhar biz bunu kabul etmeyiz. Yani resmi söylem bu. Ee, ama daha başka ırkçılık biçimlerine da e, biraz e, bunların ayrıcalıklı kılınması da. Avrupa'nın işte bunlar ırkçılıkları ama nadir vakaları olması biraz öbürünün üstünü örtmeye i̇ki, de. E, i̇ki e, ırkçı e, dönemin arasındaki e, politik değişimde Breivik'in tam e, hayır dediği şeydi. Çok kültürlülük, çok evet, kültürlülük söyleyenleri. Yalnız hı. tam o noktada çok hı hı. güzel bir, bir şey söylediniz. Bizim de başımıza bela olan bir kelime olan münferitlik durumu. Yani bu ırkçılık sanki bir münferit bir hadiseymiş evet, gibi. Evet. Ama Breivik aslında bir yandan bize bir başka bir şey söylüyor. Evet. Çok kültürlüğe karşı hı hı. niye mesela bunu, bunu ortaya attı? Ne anlama geliyor bu? Aslında biliyorsunuz 80'ler 90'lar çok kültürlücü politikanın ve taleplerin çok yükselişte olduğu bir dönemdi. Ee, ve ona bir tepki olarak da şimdi özellikle de tabi 11 Eylül vakası da bunu biraz bir e, meşru kılma şeyine dönüştü. Ee, ne kötü günlermiş. Biz bugün e, çok kültürcülüğü, işte bugün bugüne kadar çok kültürcülüğü destekledik. Ötekilere içimizde tolere ettik. Yaşam biçimlerine tolerans gösterdik. Avrupa toleransı ve bütün bunları yaptığımız için biz bugün... Bu problemi yaşıyoruz. İslam problemini Avrupa'da bundan yaşıyoruz demeye ve çok kültürcü günlere hayıflanmaya gidiyor. Dolayısıyla çok kötü bir backlash. Ne diyeceğiz? Backlash? Flashback gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ters tepme. Ters, Ters <gülüyor> söz konusu çok kültürcülüğün çok kültürcülüğün e, liberal çok kültürcülüğün kendine ilişkin çok ciddi problemleri vardı e, örneğin en temel şeylerinden bir tanesi ötekine öteki yaşam biçimlerine farklı olanları tolerans göstermeydi o, o da Toleran, zaten hükümran cizestir yani. to tolerans gösteren Tıp, yani, hükümran lütfeden, özneyi lütfeden özneyi bir, bir yere kadar da çiriyor tabi, o, tolerans ama tabii çok kültürcü günlerin ee, yükselişte olduğu günlerde bu açık ırkçılığı e, da mümkün değildi. En azından değildi. zemin yoktu o zemin zaman. Zemin yoktu ortada. Şu anda bunun bir meşruiyeti kuruldu. Çok daha tehlikeli bir yerdeyiz. Ee, hani, liberal çok kültürcülüğün yükselişte olduğu dönemde ırkçılık yoktu falan demiyorum. Ama e, bariz ırkçılığın, açık ırkçılığın... En azından biraz da otosansürlenmesi vardı evet. diyebiliriz. Frenlenmek Frenlenmesi zorundaydı. vardı belki diyebiliriz. Bizim zamanımız yine yetmedi. Evet. <gülüyor> Yetmiyor bize. Ee, burada bitiriyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederim. Ee, bizim irtibatımız incedenkültüredeceği.com Facebook sayfamız var. Ayrıca, ayrıca e, kültün Twitter sayfası var. Buradan da ulaşabilirsiniz. Ve internet sitesi var. İnternet de yenilendi bu arada. Kültergisi.com ee, Bir diğer bir programda görüşmek üzere. Ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. meyda Hocamıza da e, ikinci kez katıldığı Çok için teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.